Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bil cümle Peygamberan-ı ve Resulü Fikham aleyhimus salavat ve selam efendilerimizin, Ezvacı Tahirat'ın, Ehl-i beyt Mustafa'nın, Evlad-ı Resul'ün, Ashab-ı Resul'ün, Atba-ı Resul'ün, Din, Millet, Memleket, Vatan, ilim yoluna hizmet eden, ve tarihe mal olmuş olan bütün geçmişlerimizin, büyüklerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin haaseten bu terör olaylarında yakın zamanda şehit düşen din kardeşlerimizin Bilcümle cümle ı İzamın ve Dervişan-ı Kiramın haaseten Mevlana Celaleddin-i Rumi pederi alileri Sultanul Ulema ve Hauddin Veled Burhaneddin muhakkik Tirmizi, şems Tebrizi, Selahaddil-i Zerkub, Hüsamettin Çelebi, Sultan Veled Ulu Arif Çelebi ve Bilcümle Çelebiya'nın, Kamuşa'nın, derviş Meslevi Alet. Ankaravi Hazretlerinin, Bosnevi Hazretlerinin, Burssevi Hazretlerinin, Abidin Paşa'nın, Kenan Rufahi vey'in Tahirul Mevlevi Hazretlerinin, Şefikcan Can Hocamızın, Ahmet Avdi Konuk Bey'in, Mithat Bihari Bey'in, Selman Dede'nin ve bu yola hizmeti geçmiş olan büyüklerimizin ruhları için. Diğer hocalarımızdan, üstadlarımızdan, üzerimizde hakkı bulunan ümmeti Muhammed'den ahirete gidenlerin kafesinin ruhları için. Allah rızası için El Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم وإيا نستعين الصالحين احنا للسراط صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تو ما غمر بدان شهبار نيست با كريمان كرهه دشوار نيست Huzura varmak için bende takat yok deme, büyüklerle iş görmek zor değildir, gam yeme diyor Hazreti Pir. Bu Mesnevi'nin 219. beytidir. Mesnevi derslerine böyle başlanır. Buraya Mesnevi'den öğütler yazılmış ama öğüt almayı kimse sevmez. Hatta şey diyor işte la لَا تُحِبُّونَ الْنَاصِحِينَ Baban dahi sana öğüt vermeye kalksa çok çok üç dakika dinlersin beş dakikadan sonra sığırsın sıkılmaya başlarsın onun için öğüt vermiyoruz ders yapıyoruz ve ben dedim mesnevi dersleri deyin o mesneviden öğütler demişler. buraya yazmışlar neyse bunu önümüzdeki sene düzeltiriz inşallah. Meslevi sohbetleri biz burada sohbet yapıyoruz. Evet. Öğüt dinlemek çok ağır gelir insana. Kendi öz annen baban dahi söylese böyle 5 dakika 3 dakika dinlersin. Sonra ee, yeter artık ya varp, sen, senden mi diyeceksin? Sıkılırsın. Ayette öyle diyor. İnneküm la tuhibbunen nasihin Nasihat verenleri siz sevmezsiniz. Diyor. Ağır gelir çünkü onun için. Onun için sevilmez Evet <gülüyor> Bir padişah vardı Masivayı anlatıyor aslında Hazreti Mevlana Geçici olan değerlerle Kalıcı olan değerleri anlatıyor Bu dünyada Sahip olduğumuz şeylerin bir kısmı Burada kalacak olan Dünyada kalacak olanlardır İşte giyim, kuşan, ev, yer, mal, mülk Yiyecek, içecek, bunların hepsi bir geçici şeylerdir. Bir de kalıcı olanlar vardır. Kalıcı olanlar nedir? Zikir, fikir, şükür. Kalıcı olanlar onlardır. Allah'ı anarsan ibadet olur, onlar sevap yazar. Yani bizde, ahiretimizde bize lazım olacak şeyleri anlatmaya çalışıyor Hazreti Mevlana. Fakat dolaylı yoldan. Nasıl dolaylı yoldan işte bir hikaye anlatıyor. O hikayede şu şudur bu budur falan diyerek işte bir padişah vardı. Padişahlık da geçicidir. Dünyaya çok padişah geldi. Hepsi de şimdi şu anda türbelerinde yahut mezarlıklarda yatıyorlar. Bir kısmının da ismini bile bilmiyoruz mesela. Çok meşhurları çok büyükleri. Çok kötülerle çok iyiler hatırda kalır. Şimdi orta, orta ayar olanlar unutulur. Öğretmen de öyle. Şimdi geliyor hocam ben senin talebendim diyorum. Diyor. Düşünüyorum, düşünüyorum. Hangi sınıftaydın diyorum. İşte falanların sınıfında. O sınıfta benim 3-4 tane çok iyi talebe aklımda kalmış. Bir de birkaç tane yaramaz talebe var. Onlar aklımda kalmış. İşte sınıf, sık, sık, sık sık dersten kaçanlar, izin alanlar bir de Olay çıkaranlar falan, cam kıranlar falan. Onlar akılda kalır işte. Çok yaramazlarla çok şeyler akılda kalır. Orta Orada derecedekiler unutulur. Padişahlarda da öyle, arkadaşlarda da öyle. Şimdi siz mesela hatırlayın. okul ikinci sınıftaki arkadaşlarınız kaç kişiydiniz? 50 kişilik bir sınıf. Kaç kişinin ismini tanıyorsunuz? O zaman derse devam ederken hepsini biliyordunuz. Unutma denilen bir şey de var. İnsanlar da unutur, milletler de unutur. Onun için tarih kitapları yazılıyor, bunlar yazıya dökülüyor unutulmasın diye. İşte bir padişah bir cariyeye aşık oluyor. Bu cariyeyi büyük paralar vererek satın alıyor, sarayına getiriyor fakat cariye hasta oluyor, hastalanıyor. Padişah çok seviyor ama cariye hasta Ne yapsın devrin tabiplerini çağırıyor en büyük doktorlar işte Onlar iddialı konuşuyorlar diyorlar ki biz devrin lokmanıyız Ancak lokman aleyhisselam bizim kadar şey bilir Tababet bilir doktorluk bilir hekimlik bilir Ama uğraşıyorlar uğraşıyorlar aylarca uğraşıyorlar hastalık gittikçe artıyor gittikçe artıyor Sonra Vazgeçiyorlar diyorlar ki biz bu hastalığın başına Şey edemedik çare bulamadık Çekiliyorlar Bu sefer çaresiz kalıyor O padişah gidiyor mescide Başı açık şekilde Seccadeyi de bir tarafa kaldırıyor toprağa secde ediyor Allah'ım diyor senden başka sığınacak senden başka tutunacak bir dalım kalmadı bu tabipler de bu hastaya bir çare bulamadılar. Hastada ölüm işte döşeğinde yatıyor. Bu hastama bir çare. Orada uzun zaman ağlıyor, sızlıyor. Ve kendinden geçiyor baygın gibi böyle bitiyor. Bitme işte o yorulma ağlayarak sızlayarak uzun zaman dua, yalvarıp yakarıyor saatlerce. Orada da bize ibadetin nasıl yapılacağını öğretiyor aslında. Ben Nurettin Topçu'dan bahsediyorduk. Bir Noel gecesi, onu size anlatayım da bir Noel gecesi. Bunun bir Peter diye bir arkadaşı var. Üniversitede, aynı üniversitede okuyorlar. Peter, Afrikalı bir çocuk, siyahi bir genç. Kilise okulunda okumuş. Yani ilkokuldan itibaren anaokulundan itibaren kilisenin okullarında okumuş. Sonra üniversitede beraber aynı sınıfta beraber ders görüyorlar. Hocanın de en güvenliği en sevdiği işte o Afrikalı siyahi Hristiyan çocuk Katolik. Peter geliyor diyor ki Noel gecesi kimseye söz verme. Seninle Paris'teki katedralleri gezeceğiz o gece. Noel gecesi 24 aralığı 25 aralığa bağlayan gecedir aslında. Onların ibadet gecesi o gecedir. Yılbaşı dediğimiz şey eğlence geceleridir. İşte şatapan böyle şey şey patlatacaksın. Havai fişekler falan filan böyle. Esas yani bizim La Teşbih Kadir gecemiz gibi biz de Kadir gecesini 27 Ramazan'da yapıyoruz. Bayramı da işte Ramazan'dan sonra yapıyoruz. Onların da kutsal geceleri Hazreti İsa'nın doğduğu gece. Yani işte bizim Daha doğrusu bizim Mevlid gecemiz gibi 12 Reviyol Evvel gibi. Peki diyor. O zaman üçüncü veya dördüncü sınıftar yani sonlarına gelmiş. Paris'i falan biliyorlar, dersleri falan yolunda arkadaşlıkları ilerlemiş. Hoca bana ayrıntılı olarak anlatmıştı o olayı. Kaldığımız pansiyondan dedi çıktık. Bizim sokağın başında küçük bir mahalle kilisesi var. Hele bir şuraya girelim dedik diyor. İşte birkaç tane genç rahip, asistan... İleride papaz olacaklar onlar Kapıda iki tane bekliyor buyurun diyor mum verirler onlar biliyorsunuz mum satarlar İçeride gidip yakacaksın o kiliseye gelirdir o Hem de duaların kabul olması için i̇şte Ateş yakmak falan öyle bir adetleri var Aldık diyor gittik İçeri girdik İşte bir tarafta Papaz vasihat, nasihat ediyor. Anlatıyor bir şeyler anlatıyor. İleride diyor ta dipte bir orta yaşlı bir kadın oturmuş dizüstü böyle küçülmüş başını dizinin üstüne koymuş secdeye varır gibi Rabbim azıcık rahmet, Rabbim azıcık rahmet, Fransızca tabii söylüyor Türkçe değil ben onun Türkçesini söylüyorum. Rabbim azıcık rahmet, Rabbim azıcık rahmet ben de diyor merak ettim diyor gittim. Şöyle kulak verdim. Böyle işte kendinin duyacağı kadar biraz da fazla fısıltı şeklinde Rabbim azıcık rahmet diye söylüyor diyor. Neyse dolaştık çıktık. Bütün büyük katedralleri gezdik diyor. Ben o güne kadar Fransız halkının din hayatında nasıl olduğunu bilmiyordum diyor. yani. Biz işte üniversitede öğrenciler, talebeler falan okuyorlar ama baktım diyor Fransız aydını dindar. Esas dindar sınıf, yüksek tabaka. Yani işte sanatkarlar, büyük alimler, işte zengin sınıf, sosyete dediğimiz sınıf. Hepsi diyor giyinmiş, kuşanmış, bayramlıklarını giymiş gibi. Geliyorlar o büyük katedrellerde kovanı gibi sabahlara kadar Çalışıyor. Eskiden bizde İstanbul'da cami gezme adetleri vardı. Kadir gecelerinde. Aynen öyleydi. Ramazan'da yeni camiden başlanır. Hatta daha şeyden başlanır. Fındıklı'dan. Dolma bahçeden başlanır. Oradan çıkılır. Fındıklı camisi oradan çıkılır. Şöyle Tophane'deki işte şey camisi. Ee, oradan yeni cami Sultanahmet ondan sonra nur Osmaniye, Beyazıt Sonra Şehzadebaşı, Fatih, Hırkayı Şerif, işte Sümbül Efendi falan en son sahur vakti de Eyüp Sultan'a gelinirdi Böyle bir güzergah Bir kısmı çıkar bir kısmı girer camiler böyle arı kuvanı gibi çalışırdı. Aynen onun gibi İstanbul'da gördüğü çocuk Ama o bu televizyon çıktıktan sonra 1980'lerden sonra bu adet gitti Şimdi kandil gecelerinde işte herkes evinde oturup televizyonunu açıyor. Ankara'dan veya İstanbul'dan bir camide bir mevlit varsa meraklılar mevlit dinliyor. Ötekiler maç dinliyor falan böyle seyrediyor. Geçip gidiyor artık. Ve yine Nurettin Bey derdi ki bir halkın bir milletin dindarlığı o günlerde belli olur. Ben dedi tek tek insanların dindarlığına pek güvenmem ama. O, o yollara düşmüş o kalabalıklar böyle Allahı arar gibi, Allah'ın rızasını arar gibi, akan sel gibi böyle yollara düşen bir hac emiri gelmişti, Sultan Ahmet'e götürdük onu bir kandil yani kadir gecesi. Adam şaştı kaldı. Ben dedi Türklerin bu kadar dindar olduğunu bilmiyordum dede. Maşallah mitlir hac diyor hac. Sultanahmet meydanı dolu, avlu dolu, cami dolu, içerisi dolu, Beyazıt'a kadar yollar dolu. Giden belli değil, gelen belli değil. Böyle bir kalabalık. Adam geldi, zaten Fatih'e kadar getirdik onu rahmetli yeşil Yeşilçay'la. Özellikle görsün diye. Bu dediğim 1983 veya 84 yıllarındaydı. İşte bu 2000 senelerinden sonra da bitti bu iş. Yani öyle. Neyse dolaştık diyor. Saat 12 oldu, 1 oldu. Biz saat 8.30, 9 gibi çıktık. Tabi uzun kış geceleri 24 Aralık en uzun geceler. Saat 1'e doğru diyor. Tekrar yeter artık dedi. Zaten o şeyi herkes de evlerine dönmeye başladılar diyor. Yani biz evden 7'de şey şey 8 gibi çıktık. Gece saat 1 gibi eve dön. 5 saat geçmiş arada. Geldim hala bizim o diyor sokağın başındaki şeyler Lambalar mumlar sönmüş Lambaların bir kısmı sönmüş hele falan Böyle diyor bir iki tane kör ışık yanıyor orada Ya burası hala açık mı? Yani küçük camiler erken kapatılır da Büyük katedraller o şeyler Sabahlara kadar açık tutulur diyor Burayı niye hala açık tutuyorlar diye merak ettim diyor Peter'e dedim diyor Girelim mi dedim diyor tekrar E bir girip bakalım ne vardır diyor Herkes gitmiş diyor. İki tane asistan var rahip, genç rahip. Onlar da kapıda durmuşlar. Hazır gitmeyi bekliyorlar. Fakat o kadın orada diyor duruyor. Beş saat ki daha kim bilir belki ikindiden gelmiştir. O ne zaman geldiğini bilmiyor hocam. Aynı kelimeyi tekrar ediyor diyor. Rabbim azıcık rahmet, Rabbim azıcık rahmet, Rabbim azıcık rahmet. Onlar da şu Allah'ın belası kadın gitse de biz de kiliseyi kapatıp gitsek diye kapıda bekliyorlar diyor. Biz girdik çıktık. Oğlum, i̇şte ibadet öyle yapılır demiştik hoca. Dua öyle yapılır demişti. Böyle tavuğun böyle yem yemesi gibi tık tık, tık, tık. Allah subhanallah, aleyküm, ramaz, esselam. Bizim teravihlerimiz falan öyle şey değil. Pek ibadete benzemiyor ama içinde işte belki bir iki evliya varsa... Onların yüzü suya hürmetine. Belki o yatıp kalkmalar ibadet olur. İbadet sayılır. Vallahi ben şey etmiyorum yani öyle. Allah kabul eylesin. Ne yapalım? <gülüyor> Bizdeki adetlerde böyle işte. Adam elektrik hafız diyor. 15 dakikada 30 rekat teravihe kılıyor. <gülüyor> çıkıyor ondan sonra. <gülüyor> Bu şey. <gülüyor> Bizi var da öyle hocalar vardı işte. Şeyim vardı. Allah rahmet eylesin. Vefat etti herhalde. Bu teravih hocası vardı. Ya Hacköy'ün yanında o köprünün ayağında bir cami var ya. Şeyden. Yok yok. Ee. Allah'ım ya Rabbi. Haliç Köprüsü'nün şey tarafında öbür tarafında yani Beyoğlu tarafında Haliç Köprüsü'nün şey değil Nedir o şey O semtin adı nedir? Hasköy'den Eyübe şeye gelirken Hali Bey. Halıcıoğlu Halıcıoğlu camisinin imamı vardı Tam şimdi köprü ayağında kaldı O cami köprü bir, bir ek Bölüm daha yaptılar Tam caminin üstünden geçiyor şimdi köprü. İşte o caminin imamı Halıcıoğlu camisinin imamı Vardı elektrik hafız derlerdi 15 dakikada teravih kıldırıldı Şimdi hocam demişler bugün maç var bizi maça yetiştir. <gülüyor> Demiş peki. Sizi yetiştireceğim. 13 dakikada teravih bitecek. Siz hazır falan falan. Hocam anlatmış şey etmiş. Fakat o de müftü şeye gelmiş. Teftişe gelmiş. Ön safta sağda duruyor. Farzı kılarken işte farz Dört rekat fazladan sonra başlayacak ya teravih. Selam verirken müftü görmüş. Tabii çocuklara verdiği sözü de o kadar hızlı kıldıramamış. Yine hızlı kıldırıyor da. Demişler hocam ya 15 dakikada bitecekti bu yarım saat oldu neredeyse. Ne oldu demiş. Çocuklar radara yakalandık demiş. <gülüyor> Ne yapalım? <gülüyor> Radana yakalandık. <olan. gülüyor> Size verdiğim ha şimdi Allah kabul eylesin. İbadet ibadet huşu ile ibadet ısrarda. Duada ısrar caizdir. Aman ya Rabbi. Ya Rabbi sen bilirsin ya Rabbi. Çaresizim ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi deyip buna ısrar diyoruz. Hiçbir yerde ısrar caiz değildir. Zorlamak yani ısrar etmek istekle tekrar tekrar istemek sadece Allah'tan isterken ısrar caizdir ve hatta gereklidir. Yani icap eder. Sen böyle hemen verirsen de olur, vermezsen de olur. Sen bilirsin demeyeceksin Allah'tan isterken. Bir hikaye daha anlatayım size. <gülüyor> Madem ki şey adam dilenci olmak istiyormuş. Genç, meraklı Dilenmeyi seviyor Gitmiş çeri başına Dilenciler kralı çeri başı Çingenelerin en başındaki adam Demiş bana Dilenciliğin usulünü öğret demiş Ben bu şey bu mesleği seçip Dilenci olmak iyi bir dilenci olmak istiyorum Ama sen bana demiş öğret bu işin Yolunu yöntemini Git başımdan demiş Benim şimdi işim var senden uğraşamam demiş falan. Onu kovmuş, kovalamış 3-4 gün sonra tekrar gitmiş Demiş aman efendim demiş Rica ederim demiş ben başka bir iş yapamayacağım Bana demiş hiç olmazsa şu Dilenciliği öğret Oğlum git dedik ya demiş Başımdan şimdi seninle uğraşan ha? Ama çocuğun içine dert olmuş O tarafa gidiyor kovuluyor Ama isteği de var O mesleği de istiyor Gitmiş bu sefer Efendim demiş, elin ayağını öpüyüm demiş. Ne olur demiş, ben çok demiş merak ediyorum, bu işi öğrenmek istiyorum. Başlamış ağlamaya çocuk. ha demiş, işte böyle isteyeceksin demiş. <gülüyor> elin ayağını öpüyüm, Allah razı olsun falan diyerek, ağlayarak, sızlayarak isteyeceksin demiş. Şimdi git tamam, icazetlesin git demiş, dilencilik yapabilirsin. El veriyor ondan sonra falan. Böyle, Allah'tan isterken öyle istiyor. Biz Allah'tan acizimizi bilerek isteyeceğiz. Bak sonsuza karşı sayının değeri sıfırdır. Tahta olsa hepiniz matematik biliyorsunuz yani. Sayı bölü sonsuz eşittir sıfırdır. Allah'ın karşısında Allah sonsuz kudretiyle, sonsuz ilmiyle, sonsuz varlığıyla, bütçeyle. Allah'ın Allah tek bir sonsuz biliyorsak eğer bu dünyada sonsuz dediğimiz şey... O da Allah'tır. Sonsuz ilmi, sonsuz kudreti, sonsuz varlığı itibariyle. Hatta şeye soruyorlar. Allah'a giden yolun diyor ucu var mı? Son noktası var mı? Seyri ilallah, Allah'a giden yolun diyor ucu var. Allah'a varmaktır, vasıl olmaktır. Ama seyri sülukun diyor. Allah'ta ucu bucağı yoktur. Çünkü Allah sonsuzdur. Onun da misalini şöyle veriyor. Bu da şey e, Hazreti Mevlana'nın hocası Seyyid Tirmizi'nin tarifidir. Diyor ki sen parada giderken iz bırakırsın. Evler var, yollar var, köyler var. Dereler, tepeler geçersin. Köprülerden geçersin. Ama denize vardığın zaman diyor artık iz mis kalmaz. Suya girdiğiniz zaman artık iz yoktur diyor. Allah'a varıncaya kadar o diyor Allah'ın ilim deryasında, Allah'ın varlık aleminde iz bucak kalmaz. Çünkü onun sonu bulu yoktur oraya. Orada da seyir vardır diyor. Yani denize girdin yüzeceksin. Artık oraya kadar şey yok. Onun için sonsuz kelimesinin tek karşılığı var o da Allah'tır. Onun dışında işte biz ucu bucağı olmayan yerlere sonsuz diyoruz. Mesela diyoruz ki bu şey kainat sonsuz. Kainat sonsuz olamaz benim bildiğim manada. Eğer yaratılmışsa ama çok büyük bir şey. Yani sonsuza yakın bir şeydir bu kainat. İşte bu galaksiler, yıldızların şeyi esrarı diye bir kitap vardı. O bir çocuk yazmıştı. Tekni üniversitede asistan. Onu okuyun galaksilerden bahsediyor. Bizim bu şey güneş dediği burcumuzun yani bu güneş sisteminin olduğu bizim Samanyolu galaksisinin içinde 2 milyar kadar güneş sistemi var. Yalnız bizim galakside. Ama şimdiye kadar bilinen galaksilerin 2 milyar kadar olduğunu söylüyorlar. 14,5 milyar ışık yılı uzaktan gelen gelen galaksiler var. Lazer ışıkları, ışınlarıyla tespit ediliyor. Allah bu kainatı niye bu kadar büyüttü, büyük yarattı? Kendi kudretinin büyüklüğünü göstermek içindir. Yoksa bizi bir küçük bir yere hapseder, böyle. Gökyüzünü yıldızlarla süsledi, yüzünü nebatlarla süsledi. Yalnız üzümün 18 bin çeşidi var. Üzüm üzüm şu yediğimiz işte. Çekirdekli çekirdeksiz işte bilmem koşaklık üzüm diyorsun. Ondan sonra şey diyorsun. Neydi o? Dolmalık üzüm diyorsun. Pazarlarda satılıyor. Siyahı var, beyazı var, topağı var, orası var. Kokulusu var, sirkeliği var, şaraplısı var. Bizim benim bildiğim 100 kadar çeşittir. Yani Türkiye'de yetişen yüz, yüzden fazla çeşidi var. Ama dünyada 18 bin çeşidi varmış yalnız üzümün. Bu, bu nedir bu? Bu kadar çeşitlilik, bu kadar kudret, bu kadar büyüklük. Evet. 18 bin alem mi var acaba? Yok ben alemden bahsetmiyorum. 18 bin değil, 2 milyardan fazla şu anda galaksi keşfedilmiştir. Her galakside de 2 milyara yakın bizim bu güneş sisteminin içinde bulunduğu, bizim içinde bulunduğumuz. Samanyolu galaksisi orta büyüklükte bir galaksidir. Galaksi dediğimiz burçlardır. Ayetinde burç diyoruz bunlara biz. Biz o yıldızları tek görüyoruz uzaktan. Halbuki onlar birer galaksidir. Yani üzüm salkımı gibi. Ama uzaktan çok uzaktan görüldüğü için tek ışık gibi görünüyor. Onun içinde binlerce, milyonlarca güneş sistemi vardır. Ama böyle hatta sönük gibi görünüyor. Bir kısmı da görünmüyor. Onun için söylüyorum. Şunu Allah'ın kudretini bu kadar büyüklük, bu kadar kudret, bu kadar ihtişam nedir? Kendi şanını, kudretini bize gösteriyor Cenab-ı ha, Zaten dikkat edin diyor. Ve iles semai keyfe diyor. Ve ilel cibâli keyfe nusibet. Ve ilel şeyi ondan sonra ibili. Deveye dikkat edin diyor. Nasıl yaratıldı? Deve çölde bir hafta susuz yürüyebiliyor geçiyor, yardım ediyor. Hörgücündeki yağı kullanarak. Buyur. Ko koyunun arkasında şu kadar kuyruk var. Kocaman bir şey. Üç kilo, dört kilo yağ var. Allah diyorsun ya Rabbim koyuna yazık bu, bu yükü nasıl taşıyor bu hayvan diyorsun bana. Ama onun neye yaradığını Allah biliyor. Daha da, şeye söylemiştim Allah rahmet eylesin Ayhan Soner'e Dedim ki bugünkü tıp insanın ne kadarını tanıyor? Ruh, ruh dünyasını sormuyorum dedim. Beden yapımız yani bedensel fonksiyonlar, beyin, kalp, karaciğer işte akciğer vesaire falan. Bunların bir kısmını fonksiyonlarını okuyoruz kitapların ortada. İşte akciğer nefes alıp vermemizi sağlıyor. Karaciğer birinden şunu yapıyor. Böbrekler işte içimizde kanı süzüp. Şeyi, yaramaz suları dışarıya atıyor falan. Bütün bunları az çok fonksiyonu biliyoruz. Bugünkü tıp dedim insanı kaçta kaç olarak tanıyor gerçek manada. Ben bekledim ki yüzde otuz yüzde yirmi beş falan diyecek. Binde bir bile değil dedi. Ben ruhsal fonksiyonları sormuyorum dedim. Ben de anlıyorum dedi. Ruhsal fonksiyonları demiyorum dedi. Bu dediğim 1975 yılında. Sonra genetik diye bir şey çıktı. O genetiğin çeşitleri çıktı şimdi. İşte böyle gen yapıları çıktı. Bunu insanda, hayvanda, canlılarda görüyoruz. Şimdi bunlar böyle bir daha ne kadar bilinmezler var. Ne kadar bilinmezler var. İnsanın biz beynimizin kaçta kaçını kullanıyoruz bilmiyoruz. Çünkü tamamının kapasitesini bilmiyoruz ki kaçta kaçını kullandığımızı bilelim. Aynı şeyi Carl Sagan söylüyor. Yani diyor biz şimdi şu anda kainatın kaçta kaçını tanıyoruz? 14,5 milyar ışık yılı uzaktan gelen yerlerden haberimiz var. Bir kısmını da görüyoruz zaten. Çıplak gözle görüyoruz. Dürbünlerle görüyoruz, lazerlerle görüyoruz, lazer dürbünleriyle. Buna rağmen diyor biz bu uzay dediğimiz, kozmos dediğimiz, kainat dediğimiz bu yapının kaçta kaçını biliyoruz, kaçta kaçından haberdarız, nispet uygulayamıyoruz diyor. Çünkü tümünün kapı, bilmemiz lazım ki onun kaçta kaçını bilmemiz gerektiğini söyleyelim. Yani yüzde kırk, yüzde 15 falan bir şey diyebilelim diyor. Ve şuna inanın ki diyor, o kitabında yazmış. Kozmos diye kitabının başında yazmış. Orada diyor ki gökyüzündeki gök cisimlerinin sayısı dünya plajlarındaki kumlardan daha fazladır diyor. Dünya plajlarındaki kum tanelerinden daha fazladır diyor. Bu kadar. Ve hiçbir şeyde orantıyı da kuramayız diyor. Çünkü bütünün kaç ne olduğunu bilmiyoruz ki. Onun ne kadarını biliyoruz, ne kadarını beynimizi de bilmiyoruz. Beynimizin kapasitesinin Ne olduğunu bilmiyoruz ki Kaçta kaçını kullandığımız bile Kimisi diyor işte yüzde beş Kimisi diyor ki yüzde on Yani çok azını kullanıyoruz İşte Arifler Evliyaullah dediğimiz insanlar Onlar bir biraz daha Fazlasını kullanıyorlar Öteki adamın kalbinden geçeni Görüyor kafasından düşüncesini Anlıyor algılıyor Böyle ha Şimdi meselemiz şu Allah'a erişmek için Allah'ın dediğini yapmak gerekir ha. İbadet nedir diye sormuşlar İbadet Allah'ın razı olduğu şeyi yapmaktır Allah'ın razı olduğu şey nedir? Emrettiği şeylerdir Hiç tereddütsüz Burada biz hiç ihtilaf yok Sormaya da gerek yok Çünkü Allah istemediği şeyi emretmez ne emretmişse onu yapmaktır. İbadet Allah'ın razı olduğu şeyi yapmaktır. Peki ubudiyet nedir? Kulluk nedir? O da Allah'ın yaptığı şeye razı olmaktır. Kader dediğimiz şey. Allah'tan gelene, Allah'ın yaptıklarına razı olmaktır. Seyredeceğiz. İşte Merkez Efendi ubudiyet sırrı meyrenlerden sen ne yapardın demiş sana yetki verirse Hiçbir şey yapmazdım efendim. Olduğu gibi bırakırdım. Sahibi bizden iyi bilir. O kadar. Allah'ın yaptığına Allah'ın yaptığına razı olmaktır. Allah'ın yaptığı şeye razı olmamız ona ubudiyet, kulluk diyoruz. İbadet Allah'ın razı olduğu şeyi yapmaktır. Çok kolay. Formül gayet açık yani. Basit cebir formülü gibi yani. İbadet nedir? Allah'ın razı olduğu şeyi yapmaktır. Ubudiyet dediğimiz, kulluk dediğimiz şeyleri Allah'ın yaptığı şeye razı olmaktır. O kadar. İki tarafla da rıza. Radiyallahu anhum ve radu anhum. Zaten ayette geçiyor. İşte bu bunu da böyle formül halinde bize anlatıyorlar. Anlayalım diye. Türkçesi budur. Arapçası da radiyallahu anhum ve radu anhum. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Allah'ın yaptıklarından razı. Biz ne Allah'tan gelene razı oluyoruz, ne de Allah'ı razı edecek şeyleri yapıyoruz. Yani yapıyoruz da tam yapmıyoruz belki. Allah'a şükür hiç olmazsa yine elimizden geleni kadarını yapıyoruz. Ha, dua'da ısrar gerekir. Korkma. Babandan ister gibi. O sana babandan da, de, annenden de daha yakın Anneciğim yapma veya falan diyorsun, Ver şunu işte. Yufku ya, yap falan. Ya diyor çocuk oğlum istemeyeyim benden yoruldum işte. Ya anne akşam'a diyor işte şey yap. Biraz mantı yap diyoruz. Özledik falan. Ya yavrum diyor benim işim var bugün çamaşır, Ya yap anne falan. Annenden babandan nasıl böyle nazla, niyazla, ısrarla, ezilerek, büzülerek istiyorsan Allah'tan da öyle isteyeceksin. Allah'ın da hoşuna gider. İnsanlardan istedikçe bizden uzaklaşırlar. Allah'tan istedikçe Allah bize yaklaşır. Aradaki fark olur. İstek usandırır. Ne istiyorsanız ondan isteyin. Başka kimseden de bir şey istemeyin. O zaman işiniz Allah'la olur. Evet. İşte öyle bir padişah Allah'tan istiyor. Ve en sonunda takatten düşüyor, yoruluyor. Böyle bir uyku basıyor, ağırlık basıyor. Uykusunda, rüyasında bir pir, mübarek bir zat gelip diyor ki sana yarın geleceğim. Bu hastaya şifa olacak ilaçları da getireceğim diyor. Çare bulacağım falan. Müjdeyle uyanıyor. Sen Allah'tan iste, ısrarla iste, dua et. Hani benim başıma gelen şeyler var da onun için söylüyorum yani. Bizim hanım Ömre'ye gidelim diyor. Şu bu dediğim bir şey işte deprem senesinden şeydi. Bir o seneydi, bir önceki sene. 1999. Ya benim dersim var, işim var, gücüm var diyorum, sözlerimiz var falan. Yok illa ki Ömreye gidelim. Ben Ömreye götür falan filan. Böyle iki de bir. Hem de ne zaman söyler biliyor musun? Giyinmişim, kuşarmışım, biraz da geç kalmışım kapıdan çıkarken söyler. Şimdi öyle hanımlar. Ha diyor eve gelirken maydanoz almayı. Ya bunu akşamdan yazdırsana sen bana ne istiyorsan. O olmaz tam o son anda aklına gelirsen de tam kapıdan çıkarken öyle söylerler. Şikayet gibi söylemiyorum ha ben hanımdan çok razıyım eyvallah. Adet öyledir öyle olmuşlar. İki saat evde konuşurlar kapı arasında da yarım saat konuşurlar. <gülüyor> ya bunlar madem bunlar mühimdi o zamana kadar hep şeyler giyecek yiyecek de işte düğündü dernek falan en mühim şeyleri de en sona bırakırlar. Haa unutmayalım ha şunu da şöyle. Zaten onu konuşmaya gelmiştin. <gülüyor> yani. Böyle maalesef böyle yani şey erkeğimiz de böyle kadınımız da böyle. Şey, merak etmeyin yani kadınları şey etmek için söylemiyorum. Geliyor bir saat benimle sohbet ediyor. Ne için geldiğimde tam kalkıp gideceği zaman söylüyor. <gülüyor> Öyle. Öyledir adetimiz öyledir işte. Neyse şimdi. <gülüyor> Dedim ya Kabe ben cebimde ne diye benden istiyorsun dedi. İste sahibinden dedim ya Allah Allah. Ben dedim haccin reisi miyim yani ben şey Kabe'nin şeyi miyim başkanı mıyım falan. Dedim böyle. Kapıdan çıktım okula gidiyorum sabahleyin. Şişli caminin şimdiki imamı Hüseyin Erek telefon ediyor bana cep telefonundan. Hocam hazır ol Ümre'ye gidiyoruz Nedir dedim ya. Dedi Veysel Bey dedi ayarladı. Seni de dedi işte Adem Hoca binem Fevza abi falan bir grup halinde hepimiz dedi. 15-20 kişilik hafızlar grubunu dedi. Beraber hep beraber Ümre'ye gidiyoruz. Yengeyi de dedi şeye, pasaportunu şöyle hazırlasın falan filan. O zaman istersen duaya inan, istersen inan. Ama samimi söyledim. Dedim ki ya ne benden istiyorsun? Kabe benim cebimden mi dedim ya ne benden istiyorsun? İstesene sahibinden. Dedim. Böyle. Sahibinden istediğin zaman oluyor. Hele yürekten istediğin zaman hiç reddedilmezsin korkma. Biraz sabırla bekleyeceksin yalnız. Öyle hemen dediğin anda olmayabilir. Ama bu dediğim aynı güne aynı saate denk geldiği için Hüseyin'e dedim sakın eve telefon edip de yengeye haber verme dedim akşamı bekle ben bir görüşüm edeyim de ondan sonra dedim. Peki. Peki dedi ona da. Onu engelledim. <gülüyor> <gülüyor> evet. değişebilir mi? Efendim? değişebilir mi? Değişebilir. Kader dediğin nedir ki? Allah'ın takdiridir. Allah "Yübeddilullahü seyyiatih hasenat" diyor. Yani Allah'ın elinde hepsini Değiştirmek de Allah'ın elinde, uygulamak da Allah'ın elinde. Kaderi yazan da o, yapan da o, uygulayan da o. Şey etme yani. Zaten onun için uğraşıyoruz. Ha, onunla ilgili bir hikaye var. Adam şey olmuş, müridin keşfe açılmış dergâhta. İşte hilafet verecek artık şeyh efendi. Levh-i mahfuzu görüyor. Bakıyor ki elini öptüğü, hizmet ettiği şeyh cehennemlik olarak yazıyor orada. Şakîm kelimesi. Şakîm ve Sa'id diyor zaten. Ayette de öyledir. Adam da korkuyor. Acaba efendisine söylese mi, söylemese mi bu sırrı? keşfe açılmış. Artık levh-i mahfuzu görüyor. Mezardakileri halini anlıyor. Karşılarındakinin şeylerini görüyor. Halini iç kalbinden geçenleri, kafasından düşünceleri. 3-4 gün tereddüt etmiş. Ama dayanamıyor tabi. Her kafasını onu da efendisinin altında şakî yazıyor. Cehennemlik yazıyor. Yani. Efendi diyor yanlış görmüyorsam diyor sizin hakkınızda diyor şey var şaki yazıyor diyor falan aşkıya da oradan gelir ha kelime aşkıya kelimesi de oradan gelir çoğulu aşkıya'dır evet doğru görüyorsun evlat diyor bizde 40 senedir zaten onu değiştirmeye uğraşıyoruz diyor o kadar değişmez olur mı Allah her şeye kadirdir Niye değiştirmeyecek olursa, niye dua ediyoruz, niye namaz kılıyoruz, niye halin değişiyor, senin de değişiyor. Yani Allah <gülüyor> takdir eden de odur. <gülüyor> Başka bir ayet var. şey Geçen yazdırdım da hatta size onu da yazdırayım, o, o büyük bir müjdedir tabi bir ayet var in bu kavaira metun hevna onu kafir ankom diyor siz büyük günahlardan sakınırsanız küçüklerini de biz affederiz diyor in teşteni bu kavaira metun hevna size yasaklanmış olan büyük günahlardan sakınırsanız onlar büyük günahlar işte on büyük günahtır başla adam öldürmek ondan sonra zina İçki, yetim hakkı yemek, işte kibir, gururlu gezmek, işte İsra Suresi'nin son o üçüncü sayfada işte. Ve kadâ rabbuke elle lâ ta'budu illâ iyyâh. Anaya babaya isyan etmek büyük günahlardandır. Bunlar Allah'a şirk koşmaktan başlar ta işte şeye kibirli kibirli yürümeye kadar gelir. O orada 10 tane günah var. Çocukları diri diri gömmek falan, öldürmek. Yani Nüfus katlamı yapmak yani doğum kontrolü falan onun içine girer. O bakışlar. <gülüyor> i̇ntejsteni bu kebaira matun yasaklanmış olduğunuz size yasak edilen o büyük günahlardan kebair büyük günah demektir. Sakınırsanız nu keffir anhu, intejsteni bu kebaira matun hünanhu, keffir ankum seyiatikum. Sizin seyyahat da ufak tefek günahlardır. Onları da biz affederiz diyor. Bağışlarız. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَزَابِكُمْ اِنْ ve وَاَمَنْتُمْ Bu da başka bir müjdedir müminlere. Ayrı büyük bir müjde tabii. Siz hak etmiş olduğunuz azaplar, hakkınızda kesinleşmiş olan azaplar. Evet. Dahi eğer şükrederseniz ve Allah'a iman ederseniz biz onları işleme koymayız diyor. مَا يَفْعَلُ bir بِعَزَابِكُ Hak ettiğiniz azapları, azabı cizliye izafe olduğu için kesinleşmiş, hak edilmiş, hükme bağlanmış azapları dahi eğer siz Allah'a şükreder ve ona iman ederseniz onları size bağışlayacağız diyor. Ya bunun gibi Kur'an müjdelerle doludur müminlere müjde. Zaten müminlere müjde olarak gelmiştir bu. Beşiran ve nezir diyor. Ötekileri uyarmak için cehennemden haber veriyor. Onun için <gülüyor> hep söylüyoruz. Ya hocalar şu cehennemden fazla bahsetmeyin Müslümanlara. O bizim işimiz değil. Oraya gidecekler gitsinler Allah aşkına. Sen bana cennete nasıl gideceğimin yolunu göster. Ben o tarafa gitmeyeceğim. Moskova'ya gitmeyeceğim. Şeye gideceğim. Hacca gideceğim. Sen bana hac yol. Cennetin yolunu göster bana. İşte o bakımdan Allah hepimize basiret versin. Tehdit olarak o tehditlerin hiçbirisi iman ve ibadet ehline değildir. Hep müşriklere, kafirlere, zalimleredir. Kur'an'daki tehditler, cehennemle tehditler dolu. O bakımdan Allah bizlere o güzellikleri ihsan eylesin de. Niye? Bu kadar uğraşmamız nedir ki? Yani bu üçlülük dünya için bu kadar çırpınmaya değmez. Ebedi hayatımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Burası askerlik yapmak gibidir. İşte ekin ekmek gibidir. Burada ekeceğiz, orada biçeceğiz inşallah. Ne kadar sevap ekersen o kadar çok mahsul biçeceksin burada. orada. Burada ektiklerin orada biçecek. İyilik eken iyilik biçecektir. Cennet tohumu eken cennet biçecektir. Cennet ekini biçecektir diyor. Hiç diyor cehennem tohumu ekilerek cennet ekini biçilir mi diyor. O da şöyle şeymişler. Münebbihat var. İbn-i Hacer-ül Askalani'nin çok güzeldir o kitapta. Böyle formüller halinde söylemiş bütün ayetleri, hadisleri. Formül formül söylemişler. Orada diyor ki, hiç diyor cehennem tohumu ekilerek Cennet ekini biçilir mi diyor. Yani kötülük ekerek, kötülük yaparak cennete gidilir mi? İyilikle gidilir cennete. Allah iyi yoldan ayırmasın, şeytana uydurmasın. Nefsimiz işte bizi bu tarafa çekiyor. Dünyayı cazip gösteriyor. Reklamlar televizyonlarda o cazibeyi biraz kamçılıyor, arttırıyor, insanları pudurtuyor. İşte en karlı sanayi dalı iki tanedir. Dünyada en çok para getiren. Üretim dalı, sanayi, şey sektör. Birincisi silah sanayi, ikincisi de kozmetik, parfüm sanayi yani. Birisi canları almak için, insanların birbirlerini öldürmek içindir, cinayet işlemek içindir işte, savaş, silah. İkincisi de ahlakı yok etmek içindir, kozmetik sanayi, kadını güzel süsleyeceksin, süsleyeceksin. Bütün o şeylerle en çirkinli en böyle peri gibi yapacaksın. Makyajlarla falanlarla falanlarla. Gençleri baştan çıkaracaksın. Birisi canımıza kast ediyor. Öteki ahlakımıza kast ediyor. O kadar. En karlı meslekte ikisidir. Evet. Allah korusun memleketi gençleri. Öyle gençler var ki hiçbir metelik vermiyor. Namazında abdestinde olan pırıl pırıl o cumaya gelen gençleri görüyorum. Allah'ım diyorum ya Rabbi, sen bunlara yardım et. öyle bir devirde yaşıyoruz ki yani baştan çıkmamak için kadıyı baştan çıkarır derler ya 70 yaşındaki kadı bile baştan çıkarırlar böyle ama bir yerde ağırlaşıyorsun kalıksıyorsun falan ediyorsun o bizim eski el öpülecek annelerimiz teyzelerimiz falan onların nesli azaldı sayısı azaldı yani öyle biz köyde kadınlar ayrı düğün yaparlardı bizim köyde. Her düğünde. Hatta damlara küçük çocukları koyarlardı. Bire kimse gelip de şeylerden uzaktan seyretmez. Bu evde düğün var. Avluda yapılır düğün. O damlara da bizleri küçük çocuktuk o zaman. Okula gitmiyorduk daha. Bizi nöbeti koyarlardı. Zaten kimse gelmezdi. Orada düğün olduğunu bütün köylü bilir. Kimse yaklaşmaz. Hatta oradan geçecekse bile geçmez. O gün geçmez o saatlerde. Böyleydi. Erkekler de ayrı bir evde düğün yaparlardı. Kına gecesi falan. Onlar da ayrı eğlenirlerdi. Şimdi soruyorum bizim köyde. Çok sofudur bizim köyümüz. Dindar yarısından fazlası da hacıdır. Yani öyle. Ne, evet, ama şimdi soruyorum. Düğünleri beraber yapıyorlarmış artık. Aklım almadı. Aklım almadı yani. Hatay. Hatay. Baslık köyü. Şu şeyler var ya işte Bayır Bucak dediğimiz o Şimdi bizim köy hemen ilerisine çadır kentler falan kuruldu. En uçtaki şey altın özü kazasının hemen bitişindeki köydür. Eskade paslı kayadır sonradan Altınkaya yapmışlar. Şimdi belde oldu falan köy büyüdü tabii. Nereden oldu bu? Peki ne değişti? Televizyon girdi de orada artık. Ayıp diye bir şey kalmadı. Ben nişanlıydım. Böyle gece işte ara sıra sinemaya giderdik. El ele tutuşmaya korkardım. Yağmur yağıyor. E yardım etmem lazım. Korkola giremezdik ya. O da yüksek topuk giyer falan eder o zaman öyle. Benim nişanlım. Nikahlıydık üstelik yani. Sonra evlendik yine korkola giremezdim. Utanırdım yani. Ayıp. Yan yana yürürdük yani. Küs gibi böyle kardeş bacı gibi falan. Öyle. Şimdi bakıyorum görüyorsunuz siz de görüyorsunuz. O yürüyen merdivenlerde dudak dudak öpüşüyorlar. Otobüs duraklarında Herkesin göz önünde kız erkek bu bunun nesidir Sevgilisi mi arkadaşı mı neyi falan belli de değil yani. Peki ne oldu ne değişti? İşte haya gitti. Utanma duygusu gitti. Bu, bu bizim kültür. Ama bu bizim kültürümüz işte ha. Şimdi yani böyle var mı? şeyde yani işte ama bu eskiden yavur bile yapmıyordu onu Şöyle söyleyeyim şimdi sana İstanbul'un Ermenileri, Rumları sokakta erkekler, kadınlar birbirleriyle öpüşemezler. Yavurun bile yapmıyordu. Başka bir şey söyleyeyim. Boğazdaki lokantalar Ramazan dolayısıyla gündüzleri kapalıyız diye yapardı. Meyhaneler kapalı olurdu O tarihte Sirkeci'deki Müslüman lokantaları Gündüz açıktı Şimdi şimdi kim Müslüman Kim Hristiyan herkes Karıştı birbirine Yani şikayet için söylemiyorum İnşallah Bütün bunlara rağmen Yine dünyanın en iyi milletiyiz Onu da size söyle Bütün kayıplarımıza rağmen o kadar büyük bir manevi sermayemiz varmış ki 300 senedir kaybediyoruz ediyoruz ediyoruz ediyoruz hala bitiremedik. Yine de Allah'a şükür ailemiz var, aile bağlarımız var, akrabalık bağlarımız var, dostluklarımız var, camilerimiz dolu. 3 milyon insan Ümreye Hacca gidiyor, bazen kızıyorum beni kızdıracak kadar çok gidiyorlar ama. Bunlar diyorum bu, bu ümre paralarıyla, mükerrer ümre paralarıyla kaç tane üniversite kurulur. Ümmet-i Muhammed'in ilme ihtiyacı var. Okumaya ihtiyacı var. Dinini, tarihini, milletini, kültürünü bilsin, öğrensin. Cahil kimse kalmasın. En az kitap okuyan yine biziz. En az bilgi sahibi olan yine biziz. Ha. Yani sen diyeceksin hocam üniversiteye giden okuyan okur yazar. Okur yazar yok. Onu size söyleyeyim. Okuma yazma bilmek, okur yazar olmak değildir. Askerlikte de, Ali okullarında da okuma yazmayı öğretiyorlar. Ama kaç kişi kitap okuyor? Basılan bir kitap kaç adet satıyor? Bin adet satan iyi kitap satmış oluyor. Amerika'da bir adam çıktı işte Nikolson'un kitaplarından Esnevi'den bir takım seçmeler yaptı. İşte belli şeyler cümleler belli beyitler falan aldı şöyle küçük bir kitap üç milyon satmış bir senede bizde üç bin, bin satmaz o kitap okumuyoruz yani okur yazar okuma yazmayı biliyoruz ama okumuyoruz onu diyorum üniversite hocamız da okumuyor şoförümüz de okumuyor memurumuz da okumuyor Şimdi bir etüt şey yapılmış, bir kamu yoklaması yapılmış. En az kitap okuyanlar öğretmenlerle, gazeteciler. Evet. İşi en mesleki, mesleki kitap olan, mesleki yayıncılık olan en az kitap okuyan zümre öğretmenlerle. Ha, şey şeyde Amerika'da yalnız bu dediğim. En çok okuyanlar da papazlar, din adamları. Tabii magazin, dergi, dergi dahil. Moda dergileri dahil sistem koyuyor Yani şu, şu şu şu kitaplardan soruyor zaten öyle soruyor. Magazin, roman, mesleki kitap, ilmi kitap, halk kitabı, yemek kitabı hepsi bunun içinde. Bakıyorlar ki en çok okuyanlar mesela 100 papazdan 80 tanesi okuyor. Ama 100 tane öğretmenden 5 tanesi okuyor. Onun gibi yani. Ha, ne sebep? O bakımdan Allah bize geçmiş büyüklerimizin, velilerimizin, o şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine bu millete Allah sahip çıksın. Bizim Allah'tan başka sahibimiz de yoktur. Ondan başka da dostumuz yoktur size söyleyelim. Amerika dost olacak da sen başın sıkıştığı zaman Amerika gelip seni kurtaracak da yardım edecek. De. Gölge etmesin de başka ihsan istemiyor. PKK'ya destek vermesin başka bir iyilik istemiyoruz ondan. Öyle Amerika dostmuş. Kim, kim diyor sana dost olduğunu Biz diyor müttefikiz diyor. Dediniz duydunuz mu hiç Amerika'dan dostluk kelimesini? Dost başkadır müttefik de onun işine yararsan seninle müttefik oluyor. Maşa gibi seni kullanırsa senin müttefiğindir. Ama senin ondan bir ihtiyacın olduğu zaman o yoktur zaten. Böyledir. Müttefik o demektir sağda kullanacağım demektir. Uyanacağız, mecburuz. Eğer bu memlekette yaşayacaksak, bu ülke bizimse, bu topraklar, bu Selimiye'ler, bu Sultan Ahmetler, bu Süleymaniye'ler, bu kubbeler bizim ecdat mirasımızsa, bunlar bizim öz değerlerimizse, bu vatanı çanakkale'de nasıl kurtardık, koruduk, nasıl uğruna şehit verdiysek, hala veriyoruz zaten. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Allah bu milleti daha büyük, beter belalardan muhafaza eylesin. Hep dua edin, siz de dua edin, biz de dua edelim. Allah'a yalvaralım, Allah'ım bizi korun. Bizim senden başka sahibimiz, senden başka dostumuz, senden başka kapısına gidip yardım isteyeceğimiz kimsemiz yoktur. Sen varsın ya Rabbi. La ilahe illa ente subhaneke. inni kuntu mine zalimin deyip ona yalvardığımız zaman Allah bize yardım edecek. Yardım isteyene imtihansurullaha yansur diyorlar. O Allah size yardım edecektir diyor. Ama isteyeceksin. İstiyoruz, diliyoruz. Basiret gelsin istiyoruz. Şuur gelsin, bilinç gelsin, bilgi gelsin. Hakkın aklın, nur gelsin. doğru Muhammedi gelsin bize. O bakımdan. İşte Mevlanalar, Yunuslar, Süleyman Çelebiler... Hepsi Muhammed yolunun hizmetkarlarıdır. Onlar da parçalanmışlar işte Mevlana oturmuş yazmış. Nedir bu? Dert diyor. Dinle neyden. Biştevez ney için hikayet mi Ez cüdayi ha şikayet mihkunet diyor. Dert diyor. Dert. Dert anlatıyor. Milletin derdini. Bir insanın büyüklüğü Başkaları için çektiğin acı çektiği acının büyüklüğüyle ölçülür. Bu büyük insan kimdir? Milleti için acı çeken insandır. Ve o acının büyüklüğü onu büyük insan yapar işte. İşte Akif bizim büyüklerimizdendir. Mehmet Akif'imiz. Baştan sona millet için çırpınmış, yanmış. Ey yolcu diyor, gitme beraber oturup ağlaşalım elemin bir yüreğin karı değil paylaşalım diyor. Benim bu derdim sadece benim yüreğimin şeyi, taşıyacağı bir şey değil. Gel diyor oturup beraber ağlayalım bu millet için. Bu millet nasıl kurtulur? Nasıl yola girer? İşte gençlere bu heyecanı, bu aşkı, bu Akif'i okutmak lazım. Okumamız lazım. Mesnevi Mevlana'yı okumamız lazım. Yunus'u anlamamız lazım. Süleyman Çelebi'yi okumamız lazım. Bize Muhammed aşkını o Allah sevgisini, Allah imanını nasıl aşlıyor? O büyüklerimiz iyi ki bunlar vardır. Bu bakımdan çok zengin bir milletiz, muhteşem bir edebiyatımız. Her köyümüz, her şehrimiz evliya dolu ya. Her mezarlığımız şehit mezarlıkla. Zaten şehidin çoksa veli de vardır. Yani aş, din yolunda cihat yaptıysan, hak yolunda cehdden tasavvuf ehli de vardır. Cihadı olmayan milletin venisi de yoktur. Yani şehidi olmayan milletin egliyası da yoktur. Evet, öyle vakitte geldi. Sizi fazla yormayalım. Haftaya buyur. Hocam Kur'an'ı getirdiği kitabın eseriniz. Evet. Ee, kaç yılında yayımlamıştınız? 1900 kaçtı? 60 7 veya 68, 68 o sıralardaydı. Evet. 68. Çünkü benim bir hatıram var. O Kur'an'ın getirdiği şey, şunu söyleyeyim, ha pardon, kitap olarak yayınlanması o 71 veya 72'dir. Çünkü şey oldu, o oradaki makalelerin 3-4 tanesi Hareket Dergisi'nde daha önce yayınlanmıştı. 66'da çıkardık biz Hareket Dergisi'ni. 70'e kadar devam ettik. Evet buyur. Hareket yayınlarıydı hocam. Evet, evet. Onunla ilgili önemli bir hatram var. Ee... Ocak ama da başımızdanı kisetmesin. Çok hocalarımız azaldı. Siz yani sayı olarak bayağı azaldı. İnşallah bu aşkı, bu ilmi artık bayağı taşıyacak yeni nesillere. Vard, var, var. var. Hiçbir o, şey bitmiştir. Hiçbir şey bitmiştir. Yani, Merhaba. Oğlum benim şöyle bir hatam var. Anlatmadan onu anlatmadan geçemeyeceğim. Onun için özür dilerim. Liseye giderken geldim. Yani liseye giderken öğretmenim, Recep Şekerdağ da kadron. Şu anda Pekoz'da görenlerle çalışıyorum. Pekoz'dan kuzdan geldi. Onun için bir söz dilerim. Biz lisene okurken İbrahim Türen lisesindeydik, bir öğretmen 10 dersimize geliyordu fakat öğretmen olmayı çok istiyordum. Biz de bakıka ölçmanı ilçesine nakil yaptırdık. Oraya gittik, orada dersler dolu, öğretmenler dolu. Ancak okulun maalesef yani öğrenci olarak e, nasıl diyeyim, inançsızlık hakimdi. Öğretmenler de bir yerde bir şey yapamıyorlardı. O yıllar, yıllar öyleydi evet. E, çoğunlukla öyleydi bizi çok kötü kürtetiyorlardı. Benim dükkümler çalışıyorlardı. İşte öğrenciler, öğretmenlerden de vardı. Bu sizin dediğiniz 74-75 falan. O yıllardır canım. O yıllardır. Daha sonra. Çünkü 71'lerde daha o kadar değildi. 74'ten sonra iş başladı. Yani o kadar, deniz gezmişler falan işte. Onlar evet. sonra da ne oldu? O yıllarda yani. o kadar çok etkilenmiştim ki Allah göster misin? Yani annem babam Allah var olun diyor. İşte e, aklımız, mantığımız, vicdanımız imanımız var diyor. Fakat okulda biz tersini görüyorduk, tersine eğitim alıyorduk. Yani böyle bir taraftan işte gençlik yolları, erken dönemleri. O kadar normal girdim. O kadar strese girdim. Bir taraftan işte Allah var. Bir taraftan aşağı okulda reddediyorlar. Öğretmenlerden, öğrencilerden, çevre baskı. E, burada okuyacağız esenlerde ama okulda öğretmen yok. Derken hocam bilmiyorum tanıyor musunuz? Eee Hüseyin Kunt. trabzon Çay kanalında bir hocamız din ders öğretmenizdi. Hüseyin. Hüseyin Kunt. Kunt. Tanıyorum. Evet. Tanıyorsunuz. Evet. Hocam Allah'ın herhangi bir taktik diye duydum ama bilmiyorum. Kitabınızı önce okumak için verdi. Kur'an'ın kitabı kitabını. Önce okumak için verdi. Arkasından daha sonra da hediye etmişti. Ben de öyle bir durumdayım ki o kitabını okumak için verdiği günlerde. Bir dal alıyorum. Tuzak, bir dal alıyorum. Çünkü Allah'a inanıyorum, inanmak istiyorum ama olumsuz tesir, karşı taraftan yoğun baskı var. Yani kopardı koparacaklar beni. Tam o noktadayken hocam kitabınızın ilk Cümlelerinden ilk başlarken şöyle bir cümle, ilaç gibi geldi. Yani sanki da aradığı bir cümleyi... Ben oldu. bilmiyorum ama sen söylersen belki hatırlıyorum. Her şey yok gibidir. Ben o kitabı önüme aldım, inanın hocam bana o kitabı verdi, önce bulmak için verdi. Sayfayı çevirdim ilk sayfada başlar başlamaz. Hı hı. Bilinmeyen her şey yok gibidir. Hocam belki günlerce, haftalarca, aylarca o cümle akımları çıkmadı. Bilinmeyen her şey yok gibidir. Evet. O zaman kendi kendime şöyle düşündüm. Allah hamdolsun çok şükür Allah da hidayet etti. Dedim ki ben Allah'ı biliyor muyum? Bilmiyorum. Peki bilinmeyen her şey ne gibidir? Yok gibidir. Ama yoktur demiyor. Evet. Yoktur demeyiz hocam. Evet, yok bilinmeyen gibi. her şey yok gibidir. Evet. Peki ben Allah'a haşa tanımıyorsam, bilmiyorsam, Allah'ın varlığından bir habersem, habersizsem kimin suçu? Benim suçum. Çünkü ben... Tanınmayan her şey yok gibidirse, bilinmeyen her şey yok gibidirse, o zaman bilimle yapmam gerekiyor, araştırmam gerekiyor, düşünmem gerekiyor. O bilinmeyeni bilir noktasına getirmem gerekiyor. Ondan sonra hocam ilme karşılığı nefesim arttı, kitaplar okudum, çok kitaplar okudum. <gülüyor> evet. çok, çok evet. teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, teşekkür evet. ederim, ben de teşekkür ederim. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Aklın müşküllerini bilgi çözer. Kalbin müşküllerini sevgi çözer. Evet. Aklın müşküllerini bilgi çözer. Kalbin müşküllerini sevgi çözer. Yani Kalp muhabbetle şey olur. Ve sevginin olmadığı yerde her şey birbirine düşman görünür. O kadar. Hocam çok özür dilerim. Sağol. Aklilerin onları var burada. Evet. Onlara da güzel olsun inşallah. Çocuklarla da var. Tebrik ederim yavruyu maşallah yani e, büyükmüş gibi dinledi, dinliyor, izliyor. Hocam e, ben kendi derdimi anneme bunu anlatamadım o günlerde, o yıllarda. Kitabımızdan önce miydi ki herhalde önceydi çünkü daha sonra bir kitabı verdim Ceyburt Hocamız. Hocam e, ben kasede dolurdum. O zamanlar meşhur iletişim deyip var. Anneme söyleyemedim, babama söyleyemedim sıkıntılarını, dertlerimi. Öğretmenim yüzüne karşı da söyleyemedim. Bir ders öğretmenimiz arkadaş gibiydi. Ben tuttum, bir teyvim, kasetim önlü arkasına bir saatlik sıkıntılarım, dertlerimi anlattım ve götürdüm. Ee, topkapı çay Çaykalık elinde kalıyordu. Hocam, evet, adet, evet. E, hanım, çocuğu Çaykalı'daydı, kendisi kere kendi koltukta oyunlarda, dinlerse öğretmenle yapıyordu. Hocam, kaseri dinledi, arkalarını dinledi. Ben eyvah dedim şimdi, yani olumsuz bir şey söyleyecek, beni yıkacak, öyle düşünüyorum. Asla çocuklara, eşe eşlere olumsuz yaklaşmam lazım ve dedi ki hocam dedi, hocam diyorum, e, elbiseli öğrenciyim Bayram dedi, ismin Bayram. Dedi ki eee olsun sana dedi. Ben olumlu bir şey söyleyecek diye bekliyorum. Çünkü bayağı sıkıntılarım var. Eee çevre bozuk yani anlaştık dönemler e, çıkamıyorum işin içinden. Dedi Necip kısa Kısaküreyi dedi. Tam geçiş dönemi yaşıyorsun şu anda dedi. O da bu sıkıntıları yaşıyor dedi. Ondan sonra kendi sesinden Nece fazla kısa prensesinden kaselerine şiir kaselerine verdi. Hocam bu bakış da çok önemli. Yani böyle hemen olumsuz değil de genç gençlikte anlayışlar. günde 40 defa gavur olursun, 40 defa Müslüman olursun. <gülüyor> <gülüyor> ya o şeydir. Öyle zaten şüphe ve tereddüt olmazsa iman yerleşmez. O şüphe iyi bir şeydir. Bazen kafir gibi düşünmek çok kötü bir şey değildir. Ama olur, işte tavsiyle. o bizim imana gelmem. Böyle şey yukallibullah diyor Zaten kalp dediğimiz şey böyledir. Yarısı gecedir, yarısı gündüzdür. Yarısı olumlu düşünür, yarısı olumsuz düşünür. Bir iyi bir şey gördüğün zaman Müslüman olursun. Bir kötü bir şey gördüğün zaman ulan gavur olursun falan. O bakımdan. Ama bir yerden sonra da işte yani 30 yaşının üstüne gelince de işte Hazreti İsa'nın yaşıdır. Oturursun artık yola devam edersin Allah bizi yolundan ayırmasın Aynen. Yol belli Yol Muhammed yoludur Peygamber yoludur Başka yol yoktur Hiç kimse kendine göre yol uydurmasın Bir Mustafa Efendi vardı Bu şey Halveti şeyhiydi kendisi Benim Fethi diye Fethi Gemukluoğlu Belki ismini işitenleriniz vardır Fethi oğluna Benim önümde söyledi Oğlum Fethi dedi İki tane yol var dedi ya keşfi keramet sahibi velisin dedi Hızır aleyhisselam gibi. O anda Allah'tan gelen ilhamı emri yerine getirirsin dedi. Değilse dedi kitaba uyarsın dedi. Şeriat ne emrediyorsa onu yaparsın dedi. İki tane yol var dedi. Üçüncü yol yoktur dedi. Böyle aklından kendine göre din uydurup benim aklım böyle yok öyle bir şey. Ya gerçekten Hızır işte orada misal Kur'an'da zaten. Ya Hızır aleyhisselam gibi keşf-i keramet sahibisin. Doğrudan doğruya Allah'tan alıyorsun bilgiyi. O anda ne diyorsa sana Allah ne emrediyorsa onu yaparsın. Allah'tan gelen emri, ilhamı yerine getirirsin. Yahut da Hazreti Musa gibi şeriat ehli peygambersin. Kitabın dediğini yaparsın. Üçüncü yol yoktur. <gülüyor> Başka bir yol yok. Allah bizi o yoldan ayırmasın. Rızaen lillah el-Fatiha hepsinin ruhları için eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim.